Bizim sohbette <gülüyor> ifsat edenin ağzına 2 derecem kalemle öf, diyeceğim. Sonra şöyle <gülüyor> etmeye başlayacağım Ondan sonra ellerini batlayacağım <gülüyor> Kur'an sünneti okuyacağım mı? Okuyorum şimdi Ne okuyorsun? En son Üstümü devam edeyim de Şu an biraz İbn-i Bırak İbn-i Kayyım'ı. Direkt kaynaklı. Çok hoş mesele var. Ben kötü mü dedim. Ya. Beni buraya getiren İbn-i o kitaplardır. Çok hoş. Çok hoş değil. Allah'ımınlardan var. var. Ha, İbn-i Kayyım da la sofiydi lan bu zaman. Ne diyeyim ona? Müşriktir. Ha, müşriktir. <gülüyor> İbn-i Kayyım'a gelince... Müslüm. Özel, özel muamele. siz o 12 iki bir hiç şirk mi abi? Bilmiyorum, cahil. Sohbet. Yaptım dedi ya şeyi. Ya geçmişte hep deniz Sen bir şey mi diyecektin abi? Biliyorum. Ha. Bak ben de diyeyim. <gülüyor> Rafıta şirk değil mi? <gülüyor> lanmış mı, lanmış lan lan de ben yani, Hocam böyle, ben ona Her tasavvuf, ehli tekrar olmaz. <gül> Ah, işte A, sırf dedim hocam bak. İbne kayır da tasavvufçuydi. Tasavvuf evet, <gülüyor> hocam <gülüyor> gün bitermez hele bitmez. Yapmayan yok. Konuşsuna bu muazze dedim mi? ne konuşursa. <gülüyor> tebessüm et. Şimdi <gülüyor> tasavvuf sadedir. <gülüyor> <da, gülüyor> şey, İş isteyenmüş, işlemeyen neymiş diyeceksin. Ben öyle takılmıyorum. Yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Selam, iyi akşamlar. Geçen sen biri bir soru Selam. Neyse. Hani ki şu ameliyattan nasıl? Vazgiletler beter. Adam çıkıyor. Bu ne? Selamalar. Aleykümselam. İşlemiyorsun at. Evet. Biz adama niye müşrik diyelim? Adam bir şey <gülüyor> isterse müşrik olur. İşlemez olmaz mı? <gülüyor> bu belki tanısa. Şu an usul usul olarak da çok güzel geliyor. Sen bir soru soruyorsun. Sorduğun soruda İslam'da eğer o İslam teklif ediyorsa o zaman diyor ki bu onun da İslam teklif ediyor. Demin bazı sözlerin çok güzeldi batıl değil, yani Güzel. Şimdi tekfirlen mesela nasıl değil? Bazı meselelerle bizim aramızda asla hiçbir fark yok. Hani Cafer ayeti okuduğunda Necaşi ne diyor? Sizinle bizim aramızda şu çizgi gibi bir fark yani getirdiniz. Şimdi ayrıldığımız noktalar nereler? Dikkat ettiniz mi? Biz hakkı kabul ediyoruz, o haktan batıl çıkarmalar ettiriyoruz. Anlaşamadığımız, sıkıldığımız noktalar Ben senin üzerine gitmiyorum. Gittiğim yer nereler? Anlamanı istediğim yerler. Sen de ne diyorsun? Hayır diyorsun, böyle anlaşılması Öyle geliyor. Bu böyle gidiyor. Doğru mu? Sonra ben döndüm, daha o kitabı arkadaş açıp da sorduğumda Bahay'la anlaşamadığımız nokta neresi dedim? ikinin dışına çıktığımız noktada yaptık. O evet. ikiye geldiğimiz zaman hep örtüştük. Olay mı? Evet. Allah hayır versin. İşi yoruma, şuna, ona iştahına Yok. E, benim e, nasıl diyeyim, sohbette, davette, ustum çok geniş. Ve, e, kolaylık sağlama, anlama yolunu, yoksa kestir ben karşıdakinin beni tekfir etmeye çalıştığını anlamayacak kadar salak birisi değilim. Onun bana ne demek istediğini de yakalayan birisi. Ama aramızda farkın olması için ne yapmam gerekiyor? Onun üslubundan ben gitmemem gerekiyor. Hakkı anlamışsam ve hakkı anlatırken de şöyle şöyle şöyle davranacak diyorsam, o anlattığım her doğruya benim sonuna kadar ne yapmam lazım? Sadık kalmam lazım. Kalmazsam, bittiğim, tıkandığım yerde, kızgınlıkla, bir şeyle, gafillikten söylemişsem benim karşıdakinin hiç farkımı kalmaz. Olay mı? Ha çok çok bildiğim bir meseleydi, ben illa anlatmak zorunda değilim. Ortam nüfusat olacaksınız, doğru mu? Anlatmak zorunda değil. Mesela Adana'ya gittim, beni birisi üç kadar yordu, iki tane soru sordum, kalktım dışarıya tuvalete gittim, İçeriye bir girdim ki tabancayı biri çıkarmış, biri onu tutuyor, biri onu öpüyor, iki tane soru sorar, veririm, <gülüyor> sonra çıkarı. İnsanlar havale ediveririm benimle tartışanı. Ondan geri ben muhtarım. Sen abi, eyvah lütfen vardı, önceden ev sayede çok şey yapıyordu, tanıyor musun? Hepsini tanırım. Ben de çok severim, iyi sağ Selam. Selam. Selam. selam. Abi en güzel Allahı sevmek değil. Sabahı bir şey diyecek Allah Tamam. Allah hayırlısın. Tamam. Şimdi birçok ilde, yani şunu anlamak lazım. Alim hata yapar mı? Yapar. Evet. Sünnetullah mı olur? Evet. Bırak yani. Şu şunu demiş, bunu demiş. Alimin mesela İbni Kayim kimin talebesi? Ayrıldığı noktalar var mı? noktalar var aynı mı? Farklı Onun için bir talebenin, hocasının söylediğiyle talebeyi aynı kefiye koymayacaksınız. Onun sözden aynı, onu da söylediği manasında da almayacaksınız. Anladın mı? Aynı kefiye koymayacaksınız. Koyduğunuz zaman, hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Davetinde, sohbetinde kalmaz. Alim bildiği kadar alimdir. O da nedir? Bildiği kadar alimdir. Ama alimin hata etmesi de nedir? Mümkündür. Yanlış olabilir. Geçen bir soru sorulmuş. Bir araç mi? Bilim, gitti, biri mi kaldı? Biz tek kişiyiz, 5 kişiyiz biz. Araç araçta araç tek. Tamam. Şöyle soru şöyle soru sormuştu. Kendisi benim ailem var, çocuklarım var ama ben ihale etmek istiyorum. Evet. İki, gittiğim zaman şart arzuluyorum. Diye bir sorusu var. Evet. Arkadaşım. Ee, yani bu kişinin ancak ehlini bıraktığı zaman sıkıntısı şuydu. Ben ehlimi buraya bıraktığım zaman ehlimin cahili toplumun içerisinde cehaleti darıyor. El, ehlim kendini muhafaza etmiyor ve buna sahip çıkacak evlili bir cemaat da yok. yok. Evet. O zaman nasıl yapmam lazım? Sen hocam şoförlük var değil mi? Sizde var mı? Evet. hocam daha iştir. O zaman hocam özür dilerim de. İster. Şimdi ikiye bölüneceğiz. Tamam. Ee, Seyfullah abi karşı tarafa gidecek kardeşleri götürsün ki aracı kendisini geri getirmesi lazım. Mahmut hocası sen de gide. Geri aracı buraya adresi getirin. Tamam. Buradan da hocam alalım geçelim. Olur. Tamam. Ha bizimkileri mi? Şoför var. Tamam da şimdi şoför, tamam. biz de benim eve giden biri olmalı ki, tamam. buradan karşıya iki kişi götüsün Murat diye. Şimdi Murat da gideceğiz getiriz. biz. Evet, genel araç, bu araç gelecek. Biz. Bu sefer buradan bize geçeceğiz. Tamam. Zaten Aynı araçta. Evet. Aynı ama tabii ki değil. İki farklı, oraya he. Yani. He. Ee, i̇ki farklı adrese gidecekler yani. Tamam, kalacaklar ikiye bölünce iki farklı adres. Birisi bir şoförle gidecek, öbünü getirecek. He. Tabii o aracı. İki araç kullanacak yani. Bir, iki. Yallah. Siz, hocam biz siz, oturuyoruz. Harun Bey He. ve bir kardeş daha bana gelecek. Tamam. Konuştuk tahsis edebilirsiniz ama siz ve Harun abi bende kalacak. Şimdi tamam. kim gelecek? iki kişi burada. Bizden, bizden geldiğim iki kişi gelin. İki bu, kişi. Burada kalacak iki kişi. Sadece aracı getirecek olan sürücü gelecek buraya. Araç gelmesin. Hocam geri bıraksın. Veya biz gidelim. Kim biliyorsun şoförlük kimde? Harun şoför. abi. Ebu mağaz hocam. Tamam. Ya ben, bu trafikte... Ben, ben ben ben sizi bıraksın aracı biz gelsin biz buradan gideriz. O zaman biz gidelim. Bomboş şu an ya. Sayın hocam. İşte sizi bıraksın ya, araç. Ben. geri gelsin buraya. Bildiririz burayı. Labdim işte kardeşim. Tabii bir şey İşte araç gelsin. Ne gidiyor Faruk Ben anlamadım hala da. şimdi şunu diyorum. Sizi buraya bırakıp buradan da buraya gidecek miyiz? Evet. Tekrar gelip buradan başka yere. Biz başka evde kalacağız, bütün yani evde kalacağız. İki başka fazla evde kalmayacağız. Yani Beş var mı? Beşten yüktüler yani. Anladın. Şimdi biz kalkıyoruz. Evet. Biz sen de gidiyoruz. bizden... Evet. İkimizi sen bir alıyorsun. Kişisi, Sizden üç kişi alıyoruz. <gülüyor> üç kişi alıyoruz. Bir çay çaydı gelsin. Yaktım öyle bulmuştur. Şimdi sen, bizden üç kişi alıyorsun. İki evet. tercihin, bir tane daha tercih etme. Evet. Üçünün birini beğen bakayım. Bana mı verdiniz? Evet. Seyfullah abi. Tamam. Bu iki adamı da kim alıyor? Biz alıyoruz. Biz. Kardeşimiz alıyor. Şeyh, tamam. Hocam biz alsak. Biz ben karışık. Tamam. Olur hocam Bunu tamam. Biz tamam Seyfullah hocam. Alayım. Ben burada yani. kalırım ya. <gülüyor> tamam. Özür dilerim bu senem almayalım. Yani. O zaman üçümüzü sen al. Olur. Yok, Bunun yok. ikisini de size veriyorum Sa sağ. Hocam da harun yaptım. <gülüyor> Satayım mı sizi? Tamam. Sattım. Aldık. Bismillah. Bismillah. Ben kimin bilmiyorum bana bir yol